Selamünaleyküm, Aleyküm ve Rahmetullahi ve Cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Hak Teala sizi hem dünyada hem ahirette hayırlara erdirsin, hayırları işletsin, sevdiği kul eylesin, mutlu ve bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ma مِنِمْرِئِنْ مُسْلِمِنْ يَعُودُ مُسْلِمَنْ اِلَّبْ تَعْصَ اللّٰهُ سَبْعِينَ الْفَ مَلَكٍ Yusufuna aleyhi fi eyi saatin harekâne hatta yümsye ve eyi <El> saatin leylikâne hatta yüzbika. Hazreti Ali, radıyallahu anh ve kerimallahu vejhe Efendimizden rivayet edilmiş bir hadis-i şerifin metnini okudum. Hasat ziyaretiyle ilgili, özellikle Cuma günü hasat ziyaret etmeni, hasat ziyaret ederse, kadir ziyaret ederse. Efendim sadaka verirse, oruçlu olursa, cuma kılarsa, efendim ne kadar büyük mükafatları olacağını, efendim hadiseler diyor. Şimdi, Mamin imri'in Müslüman, hiçbir Müslüman kul yoktur ki ya o Müslüman, bir Müslüman kulu ziyaret etmiş olsun da, illepte asallahu sebine elfe -me melekin, Allah 70 bin melek görevlendirmiş, göndermiş olmasın o kimseye. Ade-i hasta ziyareti manasında gelen, efendim, geri dönmek manasında gelen bir kelime. Hasta ziyareti manasına geldiği zaman masarı iadet oluyor. Bir Müslüman, bir Müslüman'ı ziyaret etti mi, hasta ziyareti yaptı mı, 70 bin melek gönderir o ziyaretçi kimseye Allah. Allah aleyhi, bu e, ziyaret eden kimseye o melekler dua ederler ve ey saatin nahar hatta yumsiye günün hangi saatinde ziyaret etmişse akşamlayıncaya kadar ona dua ederler. 70 bin melek efendim ve ey saat dil hatta yus'a gece ziyaret etmişse hangi saatte ziyaret etmişse sabaha kadar 70 bin melek bu has ziyaret eden kimseye efendim Dua ederler. Demek ki vazifelerimizden bir tanesi Müslüman'ın Müslümana karşı güzel efendim kardeşlik, sevgi, muhabbet nişanesi olan vazifelerinden bir tanesi o hastalanınca ziyaretine gitmek, gönlünü almak, şifa dilemek efendim e, onu teselli etmektir. Bunun sevabı çok. Özellikle cuma günü yapılırsa e, daha da büyük bir e, özelliği var, efendim mükafatı var. Onun için e, hasta ziyaretine bir zaman ayıralım. Haftalık e, şeylerimizde, ziyaretlerimizde yapacağımız işlerin tasarımında yazdığımız kağıdımızda veya aklımızda, niyetimizde bir bölüm olsun. Efendim şey yapalım. Hasta ziyaretlerini ihbar etmeyelim. Hasta olan insan Efendim, ziyaretçiyi çok seviyor. Ben çok hasta olup hastanelerde yattığım için efendim biliyorum. Fevkalade memnun oluyor. Hatta efendim mesela bir koğuşta birkaç hasta yatıyor. Birisini, birileri ziyaret eder de ötekisini ziyaret eden olmazsa ziyaret edilmeyende çok üzün, üzülüyor, mahzun oluyor. O bakımdan hasta ziyaretini ihmal etmeyin. Hem hastaneleri ziyaret etmekte ibret de vardır. İnsanlar maalesef efendim, günlük telaşlar, efendim, alışkanlıklar ve hayatın hızlı olaylarının akışı içinde maalesef ahireti unutuyorlar. Bu, e, tabii temenni ederiz ki sahatleri afiyetleri, hiç bozulmasın, daima sağlıklı yaşasınlar ama efendim, işte öyle olmuyor. Yani biraz hasta ziyaret edip de işin öbür tarafını da görmekte efendim, fayda var. Hastaneleri ziyaret ettiği zaman insan hem o hastalara teselli oluyor hem de kendisi hastayı ziyaret eden kimse kendisi efendim e, e, sağlığının ne kadar önemli büyük bir nimet olduğunu anlamış oluyor. Bu da çok önemli. Yani insan içinde yaşadığı nimetin farkına varmayabiliyor. Yani o mahiler ki derya içredir. Deryayı bilmezler. Bazen efendim e, denizin içinde yani nimetler denizin içinde yüzüyor da e, nimette olduğunu düşünemiyor. O nimetten gidinceye kadar anlamıyor. Sağlık çok büyük bir nimettir. Sağlığın, kadrinin kıymetini bilmek lazım. Onun için de hastanelere gidip hastanelerde hastaların neler çektiğini görüp bak onlara da acıyıp Cenab-ı Hak bana bu hastalığı vermemiş. Çok şükür. Ben Cenab-ı Hak'a şükredeyim. Bir de sağlığımın kıymeti bileyim demesi lazım. Bir de maalesef e, bize bir böyle milli şey haline gelmiş. Sağlığımıza pek aldırmıyoruz. Biraz da eferlik e, tarafımız galip geliyor. Efendim Halbuki insan efendim e, sağlığını daha sağlığı bozulmadan hem iyi korumalı hem de efendim e, sağlığı korumak için tedbirleri almalı, doktorlara muayene olmalı. Ben sağlıklıyım, hiçbir şikayetim yok ama yani ne yapmam lazım? Şöyle bir tepeden tırda kendisini efendim e, muayene ettirmekte çok çok büyük faydalar var. İşte insan o zaman anlıyor. Çok kere erken teşhis dediğimiz yani bir amansız zorlu hastalık bile olsa, erkenden o anlaşılırsa o zaman tedavisi kolay oluyor. Ama ilerlemiş olduğu zaman ikinci derece, üçüncü derece falan diyorlar. Efendim o geç kalmışsın diyorlar. Şimdiye kadar neredeydin kardeşim diyor doktorlar. O e, işte şehirdeydi ama hiç düşünmedi bu şeyleri. Efendim işte birden böyle başına bu hal geldi. Onun için e, bu sağlık meselelerinde biraz, Uyanıklığa da vesile olur diye de düşünebilir, düşünebiliriz. Hasta ziyaretinin çok yönlü faydaları var. Bir de sevabı var. Hasta ziyaretini tavsiye ederiz. Hasta kardeşlerimize efendim e, ziyaret yaparsınız, gönüllerini alırsınız. Bir de onların dualarını talep edin. Yani bize dua edin diye dua isteyin. Çünkü hastanın duası makbuldür hasta duası makbul olan dualardandır. Mazlumun duası makbuldur, hastanın duası makbuldür. Efendim, onların duasını almakta fayda var. Elini tutarsınız, efendim, şefkatle yüzüne bakarsınız, siz ona dua edersiniz, ondan sonra gönlünü alırsınız, bize de dua edin dersiniz, o da size dua eder. Böylece karşılıklı istifade edersiniz. İki Müslüman bir araya geldi ve temizliği ötekisini tertemiz yapar, yıkar. İki el Gerisi ötekisini yıkadığı gibi. Onun için Müslümanların içtimai görevlerini efendim yapmakta çok itil, dikkatli ve efendim gayretli olması lazım. Böyle gevşek olmaması lazım. Bu hususta e, hepinizi tekrar e, bu hadis-i şerif e, ikaz etmiş oluyor. E, göreve davet etmiş oluyor. İkinci hadis-i şerif açtığımız sayfadaki hatesi şeriflerden ma <mâ> minimriin Müslimin min tusibu tusibu muşibetun tusinuhi feyrji Allah feyrjiu illa kal Azze ve Celle mela iketini evca tü kal ve abdi kesabara sebe icalusabahu min her cennete وَوَاِذَكَرَ مُسْيبَتَهُ فَرَجَّعَ اِلَّا جَدَّتَ اللّٰهُ Bu hadis-i şerifte bir başka efendim, e, hususla bize faydalı bir şeyi hatırlatıyor. E, söylememiz gereken sözü hatırlatıyor. Diyor ki peygamber efendimiz مَا مِنْ اِمْرِئِنْ Hiçbir Müslüman kul yoktur ki تُسِيبَهُ مُسْيبَتُنْ Kendisine... Bir musibet gelmiş, bir musibete maruz kalmış. Hiçbir Müslüman kul yoktur ki musibete maruz kalmış. Tuhsin'in kulu. Musibet onu üzmüş, mahzun etmiş. Kendisini mahzun eden, bir musibete maruz kalmış olan hiçbir Müslüman kul yoktur ki diyor ki ne yapalım Allah'tan. İnna lillahi ve inna biz kullanıyoruz. Ona döneceğiz. Bu Allah'ın kaderi diyor. Bu bu manaya gelen bir kelime. Ee, İstercua İnna lillah ve inna ileyhi raciun demek. Efendim ve seyrucu veyahut Allah'tan geldiğini düşünüyor ve bunu ifade eden Arapça sözü söylüyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun Bu söyü dağaramış bir şey. Ne olur? İlla kalallahu azze ve celle. Pek aziz olan, çok celil olan Cenab-ı Hak Teala buyurur ki bir melaiketi, meleklerine buyurur ki Evca'tu kalbe abdi. Ben kulumun gönlünü acıttım. Yani musibeti ben gönderdim ona. E, musibet tabi e, tatlı bir şey değil. Acı bir şey. Üzücü bir şey. Gönlünü efendim perişan ediyor insanın. Gözünü e, yaşlara boğuyor. Efendim saç baş yoldur diyor. Dizleri Türkiye'ye tabi bunlar tabir olarak söylüyoruz ama İslam'da saç baş yoldurmak, fil dövmek yok. Yani e, şey sabırla karşılamak var. Yani insan üzülüyor tabi. Malına bir noksanlık gelse, vücuduna, bedenine bir hastalık gelse, çocuk çocuğuna, eşine, akrabasına bir musibet gelse hemen efendim, telefona sarılıyor. Eyvah, aman bilmem. Efendim, bir telaş, bir hüzün, bir üzüntü karşısında arkadaş falan geldiği zaman da diyor ki ne var ya seni bugün çok üzüntülü görüp sorma işte. Başıma şu musibet geldi falan. Tamam. Bunun Allah'tan geldiğini bilip de efendim, efendim kendisini üzen bu olayın karşısında iyi kulluğunu koruyabilen bir kimse için aziz ve celil olan allah Teala Hazretleri der ki ben kulumun kalbini acıttım ama gönlünü Acıttım, içini yaktım ama hesabara. O sabretti. Vahy, ecrini, sevabını da benden bekledi. Tabi bir mümin bir musibete niye bir kafir gibi, inançsız gibi feryatı fıgan etmiyor? Efendim çünkü Allah'tan geldiğini biliyor. Sabredince Allah verir vereceğini, sevap vereceğini biliyor. Onun için sevabı bekliyor. Efendim dişini sıkıyor. Haklı başka insanlar böyle yapmıyorlar, efendim. E, men amene bil kaderi emine mine'l keder, inanan insan kederden e, uzak oluyor, efendim. E, en çok intihar olayları inanmayanlar arasında oluyor, inancı kuvvetli olduğu için mesela, efendim mümin, Müslüman ülkelerde, efendim intihar olayları çok az rastlanıyor. Hatta bunun için inceleme yapmaya gelmişler ülkemize İsveç'ten. Biz demişler halkımıza her türlü rahatı, konforu hazırlıyoruz. Sosyal devlet olarak çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bizi intihar olayları dünyada en çok olan olaylar. Sizin ülkede de efendim sıkıntılar var. Yol yok, su yok. Efendim ilaç yok, doktor yok, maaş yok, iş yok. Efendim e, halk e, daha böyle sıkıntıda fakat Burada intihar olayları çok az. Bunu rakamlar gösteriyor. Bu neden diye tepkike geliyorlar. Neden olacak? İslam'dan dolayı, imandan dolayı mümin sabrediyor. Mümin biliyor ki sabrın çok büyük mücevâti var. Sabrediyor ve sevabını Allah'tan bekliyor. Hatta dinin yarısı, yani dindarlığın, cevap kazanmanın yarısı sabırdır. Yarısı şükürdür, yarısı sabırdır. Nimetlere şükredersin. Mihnetlere de sabredersin. Tamam dini bütün günü Müslüman olarak yaşayıp Allah'ın lütfuna erersin. Vahdeseber sevabını benden bekledi. Sabretti bu kulum. Hiç alü sevabı hı min hel cennet. Bu musibetten dolayı onun sevabını cennet yapın ey melekler. Yani bu kul cennete olsun emrediyorum. Onu cennete sokun, cennetlik edeyin der cenab Hak. Yani evet musibet gelmeseydi iyi olurdu ama sonuçta güzel oluyor. Sonunda sabreden kul cennete giriyor. hatta vema zekere musibet tegarra illa O musibet geçse, aradan yıllar geçse, o musibeti tekrar hatırlasa biraz üzülüp de inna lillahi ve inna ileyhi racun diye tekrar eylese, yani ne yapalım biz Allah kullarıyız. Olur böyle şeyler. Kaderin cilvesidir. Efendim diye. inna lillâh ve innâ ileyhi racûn diye tekrar söylese, Allah onun eczbini tekrar bir kere daha verir. Bir kere daha verir. Yani musibeti hatırlayın efendim Allah'a bağlayınca işi Allah sevabını, mükafatını bir daha veriyor, bir daha veriyor, bir daha veriyor. Her seferinde yani bir defa verdim artık yeter demiyor. Her seferinde sevabını Cenab-ı Hak tavsiye ediyor. O halde musibetlere sabredelim. Efendim musibetlerin karşısında bunun Allah'tan geldiğini bilerek iki sebeten gelebilir. Allah'tan musibetin gelmesinin iki sebebi vardır kula. Bir derecesi artsın, imtihanı kazansın, mükafatı çok olsun diye. Onun için peygamberlere ve Allah'a musibetler çok gelmiştir. Eyüp Aleyhisselam'ın biliyorsunuz ne kadar uzun hastalığı olmuş, ne kadar sıkıntılar çekmiş, tarihe geçmiş olan bir olay. Peygamber Allah'ın sevdiği bir kul ama efendim öyle sıkıntıları çekmiş. Demek ki bir sevap kazansınlar diye Cenab-ı Hak dünyada sevgili kullarını böyle imtihan ediyor. Onların da halisliklerinden, muhressitlerinden imtihanı başarmaları, başarmalarının karşılığında onlara çok büyük ecirler, sevaplar veriyor. Bir sebep budur. İkinci sebep, kul bir kabahat işlemiştir, efendim bir suç işlemiştir, yapaması lazımdı. Onun için Allah bir ceza vermiştir. O da e, o cezasına, kefa, o ceza, o suçuna. E, dünyada bir karşılık olur, ahirette kurtulur hiç olmazsa, kefaret olur yani. O bakımdan e, insan bu beda benim başıma musibet, efendim, sıkıntı neden geldi diye düşünmeli, sebebini bulmaya çalışmalı bazen. Anlayabilir kendisi de, ha, ben böyle yaptım, şöyle söyledim, bak ondan dolayı Cenab-ı Hak bana bu şey yaptı, bir de öyle kabahat, yanlışlık yapmayayım bak e, edince ettiğini insan buluyor. Yanlış iş yapınca da efendim böyle ceza geliyor. Bundan sonra böyle yapmayayım diye. Hatasını anlar insan. Bu bir iyi bir şey. Hatasını anlaması güzel bir şey. Efendim, e hatası görünmüyorsa belki bir hatam vardır. Ama ben anlayamadım. Belki de Cenab-ı Hak e, fazla sevap vermek için, imtihan için böyle yapıyor deyip o zaman da sabredip ezilin sevabını Allah'tan beklemeliyim şu fikir yanlış yani Allah'ın sevgili mübarek kulları böyle balla kaymakla rahat yaşayacaklar. Allah'ın kötü kulları da çok sıkıntı çekecekler. Hayır dünyada böyle değil. Dünyada aksine efendim firavunlar, karunlar, zalimler, cepharlar, arsızlar, yüsürler muvakkat bir iyi yaşam sürüyorlar. Ama bu Efendim, bir şey değil çünkü dünya hayatı ahiret hayatının yanında sıfırdır, kıymetli değildir, önemli değildir, çok değildir, kısadır, azdır, efendim önemi yoktur. Hakk'ın yanında dünya bir sineğin kanadı kadar değer ifade etmediğinden böyle şeyler oluyor. E i̇şte onu e, ker sanıyor ama bu bir göz yumu açınca kadar geçen dünya hayatından sonra ebedi efendim azaba uğruyor. O çok fena bir şey. Onu anlayamıyorlar. Tabii Cenab-ı Hak bildiriyor. Peygamberlerle indirdiği kitaplarla bunun böyle olduğunu bildiriyor ama insanların anlayanları var, anlamayanları var. Uygun hareket edenler var, yanlış hareket edenleri var. Allah-u Teala Hazretleri artık e, bizlerin basiretimizi açsın. Gerçekleri e, Kur'an'a göre, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerine göre Ilahi efendim adetullahı efendim imtihanları anlayıp ona göre efendim e, hareket etmeye muvaffak eylesin. E, İmkanları kazanmayı nasip eylesin cümlemizin. Üçüncü hadis şeri: şerif: Ma min limri'in yahsulü <gülüyor> li'muslimen yahsulü yahsulü müslimen eûmetünün yun takasufu min ve yuntaqu min hurmetihi fi Ahad'ın fi min, min ve yuntaqu min hurmetihi illa asrahu fi Ahmed ibn Ambil, taberani Ebu Davud gibi Buhari gibi efendim kaynaklarda İbn-i Dünya'nın eserinde rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Bu da bir ilahi kanalı bize efendim anlamamıza yardımcı olacaktır. Hadis-i şerif ee, bilgileniyoruz. Manin İmrin hiçbir adam yoktur ki müslüman bir Müslüman kula yardım etmiyor. Ya öyle bir yerde ki gün takası onun haysiyetine ördüğüne efendim saldırı olan bir yerde ve gün hürmeti kendisine hürmet edilmesi gereken yerde ona böyle layık olmayan muamele yapılıyor bir Müslüman'a. Bu da onu görüyor, ona yardım etmiyor, onu yardımsız bırakıyor, imdadına yetişmiyor, efendim yardımcı olmuyor. Bu yardıma koşmayan, yardıma muhtaç Müslüman kardeşinin yardımına koşmayan kişinin durumu ne olur? İlla fi fî mevsinîn yuhutbu fîhînü sürecehû. Allah'ın yardımının gelmesini istediği bir zaman, bir yerde de Allah onu yardımsız bırakır. Hem dünyada bırakır, yardımsız, hem de ahirette. Bir de bakar ki, Umduğu yardımlar kesilmiş, hiçbir yerden yardım gelmedi, gelmiyor ve efendim gelen belanın altında ezilmiş. Neden? Çünkü bir zamanlar kendisi böyle bir durumda yardıma muhtaç olan Müslüman kardeşinin yardımına koşmamıştı da bu onun cezası. Ondan böyle oluyor. Allah saklasın, Allah kusurlarımızı affetsin, bizi böyle musibetlere uğratmasın. Bir zamanlar idare ettiğimiz ülkelerdeki bizim canımızdan kanımızdan efendim parça olan e, ciğer parımız efendim kardeşlerimiz efendim Bosna'da efendim Kosova'da efendim Kırım'da Kafkasya'da Orta Asya'da efendim, Keşmir'de Cezayir'de Mısır'da dünyanın her yerinde efendim çeşitli haksız muamelelere, bütün milletlerin gözü önünde, efendim büyük devletlerin de efendim böyle göz yummasıyla herkesin gözü önünde herkesin bildiği insaflı insanların ya bu böyle yapılır mı filan diye efendim itiraz ettiği, vizanlarının kabul etmediği zulümler yapılıyor. Şimdi bu zulümler yapılıyor, ötekilerin kılı kıpırdamıyor, bir tepki oluşmuyor. Bir yardım gelişmiyor. Efendim ne olur? Sonra ona benzer bir bela bu yardım etmeyen kimseye gelir. Ona da yardım olmaz. Nedir? İlahi kanundur. Hem bir zamanlar Müslüman kardeşine yardım etmedin. Şimdi ben de sen yardım istiyorsun ama sana yardım etmiyorum diye efendim yardımını vermez. Ceza olarak vermez. Bu da mukabil. Bunun aksine, devamın ehadin hiçbir kişi yoktur ki yan sorum Müslüman, bir Müslümana yardım ediyor, imdadına yetişiyor. Fimeldenin Yunta Kofiyemin özü, Haysiyetine, özüne namusuna saldırı olan bir yerde onun yardımına koşuyor ve Yunta Kofiyemin hürmeti, ehadimiz hürmetine aykırı yani onu hor delil etmeye çalışan bir tecavüz yapılmak isteniyor kimse. Bu da onun yardımına koşuyor. İlla nasarahullahu Allah da o kimseye muhakkak yardım eder. Allah'ın nusretini umduğu, beklediği Allah bana yardım etse diye efendim umduğu bir yerde Allah da ona yardım eder. Demek ki Cenab-ı kulları bu dünyada imtihan ediyor. Davranışlarının şekline göre bu dünyada onlara yardım ediyor veya yardımsız bırakıyor. Bir Müslüman kardeşinin bir yardıma ihtiyacı olduğunu gördüğün zaman yardımına koşacaksın. Ki ileride sen yardıma muhtaç bir duruma gelirsen hayatın cilvesi efendim kaderin çizgı dolayısıyla, yazgısı dolayısıyla o zaman Cenabı Hakk'a dua ettiğin zaman, Ya Rabbi bu belayı başımdan teslim Ya Rabbi beni kurtar. Aman Ya Rabbi gemimiz batmasın. Aman Ya Rabbi uçağımız düşmesin. ya ama Tamam, sen dua ediyorsun ama sen falanca zamanda yapman gereken görevi yapmamıştı O zaman kardeşinin yardımına diye Allah o zaman yardım etmiyor. Onun için yardımsever olalım, uyanık olalım, gayretli olalım, dikkatli olalım, çevremize bakalım, Efendim iyi işler yapalım, kötü işleri engellemeye çalışalım. İyi işleri yapmanın bir şekilde kötülükleri engellemektir. Yani e, Halancı adam var, efendim, hiç etliye sütlüye karışmıyor, evinden camiye, camiden eve gidiyor. Bu adam iyi huylu bir insan Hayır. Toplumun, toplumun meseleleriyle ilgilenmeyen, yanındaki Müslüman kardeşinin durumuyla ilgilenmeyen, kokşusu, aç mı, tok mu, ilgilenmeyen, efendim, bilmem, kötülüğü engellemeyen, emri maruh nehi münker yapmayan, iyiliği teşvik etmeyen, çalışmayan, çabalamayan Müslüman da hatta bizden değildir diye Efendimiz onu kendisinin bulunduğu mübarek Sümre'nin içine bile kabul etmiyor. İki dışında sayıyor. Onun için elimizden geldiği kadar efendim, her hayırı işlemeye ve her hayırı da işlemeye yapma, yaptırmaya çalışacağız. Her şerri de yaptırmamaya engelleme gayret edeceğiz. Hadis-i şerifler böyle. Sen bir hastayı ziyaret edersen Cenab-ı Hak seviyor. Sen bir efendim açı doyurursan Cenab-ı Hak seviyor. Sen bir çıplağı giydirirsen Cenab-ı Hak seviyor. Sen birinin yardımına koşarsan Cenab-ı Hak seviyor. Sen ihlaslı olursan Cenab-ı Hak seviyor. Aksini yaparsan Cenab-ı Hak seviyor. senin muamelenin cinsinden sana ceza veriyor. Sana yardım etmiyor. Sana hastalık veriyor. Seni o duruma düşürüyor. Senin efendim eee ayıpladığın şeyi senin başına getiriyor vesaire. O bakımda efendim adeta kişiler dünyadaki imtihanlarda karşılarına gelen durumlarda davranışların iyi olmaması dolayısıyla ileride başına gelecekleri sanki kendileri hazırlamış gibi oluyorlar. Onun için e, bu hususta çok dikkatli olalım. Gayretli olalım. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize hakkı hak olarak görüp ona uymayı Hayırı yapmayı nasip etsin. Efendim, hak'tan yana olmayı nasip etsin. Batılın batıl olduğunu görüp, hoş olduğunu, yanlış olduğunu görüp, ondan uzak durmayı nasip etsin. İyi işler yapıp, kötü işlerden uzak durup, iyilikleri teşvik edip, kötülükleri engelleyeyim. Yardıma muhtaçı yardım edip, Efendim hayırlı, verimli, olumlu ömür sürmeyi nasip etsin. Huzuruna böylece Efendim, emirlerini tutmuş bir kul olarak efendim, imtihanı kazanmış olarak efendim varmayı nasip etsin. Ve izib tela İbrahime <gülüyor> Rabbuhu kelimatin teetemmehünne ayet-i kerimesinin izahında, e, derslerimizde geçmişti. Yani peygamberleri bile Cenab-ı Hak imtihan ediyor. Çeşitli musibetler gönderiyor. Onu başarınca taltif ediyor. Yani başarınca taltif ediyor. Efendim, o hususta e, hatalı davranınca da tedip ediyor, efendim, böyle e, gerektiğini e, beyan ediyor. Onun için hayatın bu imtihan, ilahi imtihan olduğunu hiç unutmayalım. Gayretli bir amile, efendim, kenara koymayalım, Gayur Müslüman olalım, iyi insan olalım, iyilikleri destekleyelim, kötülükleri engellemeye çalışalım. Allah hepimizi hayırlara muvaffak etsin. Dünyanın zahiretini mağmur olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.